Subhanallah ve alhamdulillah ve la ilahe illallah. Subhanallah ve alhamdulillah ve la ilahe illallah. Azab Allah'tan Şeytan Rjeem. Bismillahi l Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala eşraf-ı mürseli Muhammedin ibni abdillah aleyhi aftalussalatü ve teslim Alemin Rabbi olan Allah-u Teala'ya hamdü senalar olsun Salat ve selam Efendimiz Aleyhisselam Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme ehl Beytine, ashabına ve kıyamete kadar Allah'ı büyüleyecek, Peygamberlerin sünnetine tabi olacak Allah Azze ve Celle'ye indirmiş olduğu ilimde ne geride kalacak ne de Allah Azze ve Celle in indirmiş olduğu ilimden öne geçecek. Ortaya, ortaya tutturacak olan bunlara da Allahu Teala salat ve selam eylesin. Evet, bugün bir silsilerin inşallah başlangıcındayız kardeşler. Üzerinde durmaya gayet edeceğimiz mesele biraz yoğun. Aslında eskilerin eski ulemanın alimlerin içerisinde çok da fazla bir yoğunluk tutmayan ama nasıl ki cahilin cühelanın eline hamuru, yumurtayı verdiğinde eline yüzüne bulaştırır, ortalığa saçar. Sonrakilerde özellikle cahil cühelanın işin tadını kaçırmış olduğu, sınırı aşmış olduğu bir mesele dolayısıyla bu meselelerin içerisinde de birçok farklı farklı alanlar ne yaptı gündeme çıktı. İşleyeceğimiz konu ya da başlamış başlayacağımız konu Kur'an ve sünnette cehalet. Nedir? Cehaletin tarifi nedir? Bilmemek Allah azze ve celle'nin katında mazur mudur? Bir kişi mazeret sahibi kılar mı? Seyyid bilmemek bir kişiyi mazeret sahibi kılıyorsa bu hangi alanlarda geçerli? Fıkhi ve akidevi alanlar mı, yoksa ikisi arası, ikisi içinde mi geçerli? Yine aynı zamanda bir kimsenin Allah Azze ve Celle'ye dair hiçbir ilminin olmadığı bir yerde Allah Azze ve Celle'nin isim, sıfatlarına ya da vasıflarına ait meselelerdeki bilmemesi mazur görülür mü, görülmez mi? Yine hakeza aynı anlamda bir kimse Allah Azze ve Celle'nin indirmiş olduğu ilimden uzak iken Allah'tan başka bir kimseye Allah Azze ve Celle'ye verilmiş olması gereken vasfı vermiş olmasında mazur mudur değil midir? Yani ikisi farklı şey anlatabildim değil mi? Birincisi yani Allah Azze ve Celle kulluk etmek istiyor ama kulluğunu ederken bilgisizliği ve bu hususta cehaleti var. Ama bir diğeri bilgisizliği ve cehaleti olmakla beraber Allah Azze ve Celle'nin bir vasfını başka bir yaratılmışa verme durumunda. Bu ikisinin durumu şüphesiz ki bir değil. Bu hususta kişinin mazur görüleceği ilim nedir, cehalet nedir, mazur görülmeyeceği cehalet nedir? Ki bu meseleyle alakalı olarak isterse tekfir meselesi gündeme gelecek. Tekfir meselesine de değineceğiz bu meseleyle beraber yine çetrefilli bir hal almış ve bugün birçok cahil ve cühelahın ayağının kaymış olmasına, Müslümanlar arasında fitnenin sebep olmasına, muvahhidlerin mum ile aranmış olduğu bu dönemde, muvahhidlerin şuursuz bir şekilde perişanlık içerisine sürüklenmiş olmasına, sebebiyet vermiş olma babından bir kimsenin cehaleti mazur görmesi durumundaki durumu nedir? Yani cehaleti mazur görenin hükmü nedir? Cehaleti mazur gören kafir midir? Yoksa tersi cehaleti mazur görmeyen mi kafirdir? Yani bir takım insanlar bir şeyi çok fazla fazla üstü üstüne söylüyorlar diye o şey Allah'ın katında doğruluk ve haklılık durumuna yükselmez. Bu durumda cehaleti mazur görenler küfürde midir? Sapıklıkta mıdır? Cehaleti mazur görmeyenler küfürde midir? Sapıklıkta mıdır? Çünkü alimlerin içerisinde cehaleti mazur görmenin icma olduğunu aktaranlar olduğu gibi cehaleti mazur görmemenin icma olduğunu aktaranlar da olmuş. Ama bugün işin içerisinde ilmin ruhunu ve şuurunu yakalamamış olan bir takım daha yeni İslam'a girmiş, İslam'a girdiğinin ikinci günü kadı kesilmiş olan cahillerin eline bu dini verdiğiniz zaman eski alimlerin bu sözlerinden çıkamayacak ve dolayısıyla Dinini de imanını da paramparça edecek bir hal almıştır. Yani Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam üç tür kadı vardır diyor değil mi hadiste? Üç tür kadı vardır. Kadı dediğiniz nedir? Kadı dediğiniz insanların kendi aralarındaki çıkan ihtilaflarda dünyevi olan hususlarında arasında onların içerisinde hüküm verir. Dünyevi olan hususlarda onlara hüküm verir. Ki bu mal hükmüdür, Efendim haksızlık hükmüdür, kırbaç hükmüdür, ceza hükmüdür. Yani insanın arasında çıkabilecek olan husumetleri alakalı hususlarda. Halbuki bir insanın küfrüne hükmetme babında ehl-i sünnetin alimlerine baktığımız zaman müftinin üzerine düşen vazifeler, kadının üzerine düşen vazifeler bir kimsenin riddetine hükmetme hususunda kadının normal takınmış olduğu tavırdan çok daha itina göstermesi gerektiği hususunda ehl-i sünnetin alimleri ittifak halindedir. Yani bir kadı bir kimsenin mürtet olup olmadığına hükmederken normal cezai hukuktaki takılmış olduğu tavır gibi gevşek takınamaz. Tavır e, gevşek bir durumda ne yapamaz? Davranamaz. Çünkü bir kimsenin küfrüne hüküm vermiş olmak hiçbir zaman onun hakkında dünyevi bir meselede haksız bir hüküm vermek gibi değildir. Bunun en şiddetli olmuş olduğu Ehl-i e ittifak ettiği bir husustur. Ve aleyhissalatü vesselam üç tür kadı vardır diyor. Bu kadılardan değil mi? Bir tanesi cehennem, iki tanesi cehennemdedir. Bir tanesi cennettedir diyor Resulullah aleyhissalatü vesselam. Kimdir bunlar? Hangisi diyor ilmi öğrenir, hakkı öğrenir, ilim-ilfan sahibi olur ve onun ile hükmederse cennettedir. Kaldı ki Hata bile etmiş olsa Allah azze ve celle ona taşımayacağı yükten fazlasını yüklemeyecektir. İkincisi diyor Resulullah aleyhissalatü vesselam, ilmi yok, ilmi vardır, hakkı bilmektedir fakat onunla hüküm vermemektedir. Bu da diyor cehennemdedir. Yani bildiği halde haktan yüz çeviriyor Resulullah diyor. Bu da cehennemdedir. Üçüncüsü ise bilmediği halde hüküm veriyor, o da cehennemdedir. Ki bilmediği halde hüküm veren kişinin hüküm vermesi dahi hoş gözükmemiştir. Neden? Çünkü bilmediği halde hüküm verecek olan bir kadı durumundaki şahsın isabet etme ihtimali size takdir ederse ki çok düşüktür. Bir isabet ederse bir hata eder, bir isabet ederse bir hata eder. Yani bugün kadılar için bile çerçevelerin darlaştırılmış olduğu hususlarda bir bakıyorsunuz. Yani adam daha dün iman etmiş, bir hafta önce iman etmiş. La ilahe illallah ne de daha dün öğrenmiş... Bugün kalkmış cehalet mazur mu değil mi? Cehalet mazur görme küfürdür, değildir diye herif ne olur Yani küfrün, tekfirin billi bir para. E Allah'tan korksa bu böyle etmez ki. Yani eski ulemanın titreyerek geri çekildikleri meselede bir insan alabildiğine koşturuyorsa, olur olmaz yerde konuşabiliyorsa bu onun cahilliğinden başka hiçbir şey ifade etmez. Ve her insan Allah Azze ve Celle'nin indirmiş olduğu ilimde haddini, hududunu, sınırını bilecektir. Bu din oyuncak değildir. Bu ilim oyuncak değildir. Sana kalmış değildir. Herkes haddini, hududunu bilecek. Üç beş tane ilim ehli olmuş, ilim talebesi olmuş, ilimle iştigal etmiş olan insanı ya da Müslümanı ya da kardeşi dinleyip de onların söylediğini dahi vallahi anlamaktan aciz olup bu anlamda ortalığı fevelağına verip ortalığın altını üstüne getirmiş olmak Allah Azze ve Celle'nin katında hiç kimse, kimse zannetmesin ki ihlasına hoş gözükeceği bir ameldir. Öyle zannetmesinler. Herkes Allah'ın karşısında haddini, hududunu bilecek. Allah Azze ve Celle lima tasifu elsinetehum ağızlarınız alıştığı için heze helalum ve haze haram bu haramdır, bu helaldir demeyin diyor. Bu helaldir, bu haramdır demeyin. Ağzınız alışkanlığından dolayı kafanıza göre Kalkıp da Allah'ın dini söz iken şu helaldir, bu haramdır demeyin diyor Allah Azze ve Celle. Yoksa bana iftira etmiş olursunuz. وَمَنْ اَظْلَمُ مِنْ مِنْ iftara عَلَى Allah. Allah'a iftira edenden daha zalim kimdir? Yani bir bakıyorsunuz abdest alırken vesvesesinden kurtulamamış ve o vesvesesinin içerisinde kalıp namazını bile geçirecek kadar daha abdestine hakim olamamış olan insanlar bir hafta iman etmiş, daha yelillah ilahe illallah demiş ve bu davaya gönül vermiş 25-30 senesini tevhide, tağutun reddine ve İslam toplumun oluşumuna, şirke, her türlü fiile kendisini adamış olanlar bir hafta sonra ahkam kesiyorlar. Ağzı olan da konuşuyor, ağzı olmayan da konuşuyor. Yani her ağzı olan zaten konuşacak bir mesele değil bu. Bu bir, biraz sonra işleyeceğim. İkincisi ağzı olmayan da konuşuyor. Konuşmaya çalışıyorlar. Allah'tan korkmak lazım. Allah Azze ve Celle sınırınızı tutun. Ağzınız alıştığı için helal haram derseniz bile benim hakkımda iftira etmiş olursunuz diyor. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam bir hadisinde İsrail bildiğiniz gibi ibadet eden bir şahıs vardı değil mi? Hani kendisini Allah'a itaata adamıştı ve günahlardan uzak yaşamaya gayret ediyordu. Onun da bir tane tanıdığı vardı. O kişi de günahkardı. O onu hep uyarırdı, gel dön derdi, bırak bunları derdi. O da derdi ki, Rabbim beni affeder inşallah, Rabbim beni affedecek olacak inşallah diye onu ertelerdi. Bir gün yine konuştuklarında o kendisini ibadete vermiş, neredeyse küçük günahları bile kendisi için helak edici unsur olarak gören, o kendisini ibadete vermiş olan şahıs, Allah seni affetmeyecek dedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, bunun üzerine... Allah Azze ve Celle benim rahmetimi kim kısıtladı dedi. Benim rahmetimi kısıtlayan kimdir? Allah onu affettim, seni de azaba soktum dedi. Şimdi diyeceksiniz ki tabi bu fıkhi bir mesele. yani günahlarla alakalı, akidevi olmayan mesele alakalı. Ama senin korkman gereken nokta şurası. Allah'ın ve Resulünün hakkında açıkça küfür hükmü vermediği bir meselede sadece bir insan birisinin günahından dolayı Allah seni affetmeyecek dediği için Allah onu helak ediyorsa, sen bir kimseyi tekfir ettiğinde ne yapmış olursun? Allah'ın onu affetme ihtimalini bırakmış olur musun? Hayır, tekfir ettiysen bu kesinlikle affolmayacak. Bu bu haline cehenneme gidecek. Evli ise karısı boş olacak. Efendim ölürse miras alıp miras veremeyecek. Müslümanların mahallesinde oturamayacak. Müslümanlarla Müslümanlar artık onunla oturup kalkmayacak. Bir sürü hukuklar girer bu işin içerisinde. Nasıl hangi cürü etlesen Allah'tan korkmadan kalkıp da bunu onu orta konuşabiliyorsun? Allah azze ve celle ayetinde demiyor mu? Efemen ken ala beyyine. Apaçık bir beyyine üzerine olan kişiyle, apaçık bir delil üzerine olan kişiyle kemen zu yine lahu suu amali. Ameli kendisine süslü gösterilen kişi hiçbir olur mu diye Allah Azze ve Celle. وَتَّبَعُوا اَهْوَاهُمْ Hevalarına uydular. Onlar hevalarına uydular. Allah Azze ve Celle onlara gazap eder. Ve burada bu meseleyle alakalı. Dolayısıyla konu biraz uzun kardeşler. Ve bu konuları işlerken özellikle dediğim gibi bir an önce bu dersi bitireyim derdinde ve tasasında değilim. Ta ki akıllanacak olanlar akıllansınlar, öğüt alacak olanlar öğüt alsınlar. Bu dersimiz açıktır. Bu dersimiz internete de veriliyor. Bu hususta devam edecek. Allah için açık deliller ile reddiye verecek olanlar başka göz üstüne. Bu arada bu dersi işleme esnasında rastlamış olduğunuz konularda beyninize takılan soru olarak, beyninize soru işareti oluşmuş olan meseleleri paylaşmaktan geriye durmayın. Yani bu dersi bir an önce bitirmiş olma derdinde değilim. Ta ki Allah'ın izniyle haddini bilecek olanlar hadlerini bilsinler. Allah'ın dini üzerine kimse oynamaya kalkmasın. İnsanların mum ile arandığı Allah Azze ve Ceren tevhidinden dolayı kendisine değer verdiği insanlara küfürde olmayıp da sadece küfüre karşı içinde bulunmuş olduğu tavrından dolayı onu tekfir edecek kadar cüret içerisinde olabilecek cahil cühelanın eline bu ilim kalmamıştır. Herkes haddini hukukunu bilecek. Allah Resulü Aleyhi Salatu Vesselam bakın kardeşler bir hadiste diyor ki Dikkatleri çekmek dikkatimizi geçen de çekmek istediğim bir hadistir bu hadis yaklaşık olarak sahabeden yüz ayrı yoldan aktarılmıştı sahih bir rivayet Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki el ervahü cunudun de ruhlar diyor Allah Azze ve Celle adeta donatılmış ordular gibidirler onlardan Allah için olanlar bir araya gelirler Allah için olmayanlar koparlar diyor Resulullah dikkat edin Ruhlar döşenmiş ordular gibidirler. Döşenmişten kasta anlıyorsunuz. Hani teşhis edilmiş ordular gibidirler. Onların Allah için olanları bir araya gelir. Onların hakkıyla Allah için olmayanları da kopar ayrılır diyor. Bakın aleyhissalatu vesselamın söylediği ifadeye dikkat edin. Ve diyor cehalet ortalığı alır. İlim diyor mahzene çekilir. İnsanların dilleri uzamaya başlar. İnsanların dilleri uzamaya başlar. Elsenetahum dilleri yatavasalun dilleriyle artık birbirlerine dillerini uzatmaya başlarlar. Sen kafirsin, o budur. Birbirlerine dillerini uzatmaya başlar diyor Resulullah Aleyhissalatu vesselam. Sonra da diyor kalpleri ayrılır. Sonra da kalpleri ayrılır. Allah Azze ve Celle'nin bunları nasıl helak edeceğini bunlar bilsinler, Allah'tan korksunlar. Her insan haddini, hukukunu bilecek. İki yumurta tamiri tarifinde bile ben bilmem anam bilir diyen bir insan, daha yani üç beş tane kitap okumamış, daha on tane kitap okumamış, kalkmış tekfirde, bizimki tekfirde içtihat mutlak müştehit olmuş. Yani hatta geçmiş geçmiş de bizim önceki alimleri de altık silip süpürüyor. Yani önceki alimleri, ne ki ya? Yani... Okuma sakın İbn-i kitabını okuma sakın okuma. Niye? Küfür sözü var içerisinde. Evet evet İbn-i söz kitabında küfür sözü var. Niye? Çünkü İbn-i Bekriye yapmış olduğu reddiye de kabirden dua isteyenler için hücceti götürmek lazım ifadesi geçiyor. İnsanlar Allah ve Resul'ün açık delili olmadan ne yapıyorlar? Cüriyetli davranıyorlar. Bundan sakının. Bundan sakının. Vallahi... Rabbinizin sizin hakkınızda kendi hukukuyla alakalı hususta günaha girmeniz, Allah adına haddi aşmanız ve fitne çıkarmanız, fitneye sebebiyet vermeniz, Allah adına beyan olursa koymanız bir değildir. Şeytanın en çok sevdiği hususlardan biri budur. Nedir şeytan ne ister? Allahu Teala Kur'an'da birkaç yerde söyler. Şeytan ne ister? En takulu alallahi ma Bilmeden Allah'ın adına konuşmanızı ister. Şeytan çok sevilir. Konuş. Bilmeden Allah'ın adına ne yap? Konuş. Şimdi bu meseleyle alakalı, yani cehaleti mazur görmek ya da görmemek. Önceki alimlerin kardeşler hiçbir zaman problemi olmadı. Bunu iddia edecek olan adam ispat etsin. Ha şunu söylüyorlar, bazen diyorlar ki önceden efendim neydi? Neydi? Cehaletin mazur görülmüş olmasıyla görülmemiş ol, görülmüş olmamasıyla alakalı alimler görüş ortaya koysa da o zamanlar şimdiki gibi bu mesele tawhida bile itaate, tawhutu bile Müslüman görmeye fırsat vermiyordu. Senin bu söylemiş olduğun düşünce doğrudur ama bu bizim aslı, asıl doğru olan şeyi değiştirmemize ve günümüze göre doğruyu şekillendirme hakkını bize vermiyor. Neymiş efendim önceden cehaleti mazur gören ya da görmeyen alimler sonuç itibariyle birbirlerine girmemişler, çok fazla eser yazmamışlar. Hatta ve hatta bazı ümmetler ne demişler? Demişler ki Allah azze ve celalinin ne diyor? Tilke ummetun kad khalet leha kesebet ve aleha maktesebet. Onlar gelmiş geçmiş ümmetlerdir. Yaptıkları lehinedir, yapmadıkları neydir? Aleyhinedir. Firavun Hazreti Musa aleyhisselam'a Önceki kurumların, önceki toplulukların hali nedir ey Musa dediğinde, Hz. Musa aleyhisselam sorulmuş olduğu halde bile bunu açıklamış olmayı gerekli bir beyan, faydalı bir hikmet ve ihtiyaç hissedilen bir söz görmedi. Gala ilmuhainde Rabbi. Dedi ki onların ilmi Rabbimin katındadır. Ya bizim altı ay önce Müslüman olmuş adam artık gündelik meseleleri bitirmiş, yani günümüzdeki tekfir edilecek edilmeyecek arasında artık açmış da önceki kavimlerden tekfir edilip edilmeyen hakkındaki iştihattan dolayı öncekileri tekfir etmeyeni tekfir ediyor. Yani öncekileri etmeyi bırakın, öncekileri tekfir etmeyeni tekfir ediyor. Yani bana geldin dedi ki şu şehrin 150 sen öncesi nedir? Bunlar asli kafir olduğu halde ben desem ki Laha ma kesebet tilke ummetun kad khalet leha ma kesebet ve lena ma Onların kazandıkları kendilerine de bizim kazandığımız kendimizedir. Desem adam vay sen hükmünü görmendi beni tekbir ediyor. Ya yani düşünebiliyor musunuz? İlim ehlinin tüylerini ürpertecek cesareti adam harcıyor. Dolayısıyla bu mesele biraz karmaşık hale almış. Meselelerin içerisinde meseleler çurulmuş çıkmış. Yani cehalet, misal bu mesele alakalı, cehalet konusu, tekfir konusu. Dediğim gibi Allah Azze ve Celle'yi tanımada, tanımaya yeltenirken, kulluk etmeye çalışırken ki cehalet ile Allah Azze ve Celle'yi tanımamakla beraber Allah'ın vasfını başka bir kimseye vermek caiz mi değil mi? Ya da bu makbul mu, caiz değil de tabii ki hani cehaleti kabul mü değil mi? Bu hususta kişinin tabiatıyla bilebileceği şeyler ile şer'i delile ihtiyaç duyduğu şeyler arasında fark var mı? Bunları işleyeceğim konular olarak zikrediyorum. O yüzden hızlı hızlı geçtiğim için şu anda kafanız karışmasın. Ondan sonra ilimsizlik ve bilmeme durumunun tevil ile bağlantısı nedir? Bir kimse ilimsizlik ve bilmeme durumunda tevil ile yanlış bir bilgi üzerine fiil işlerse ne olur? Tevil ve yanlış bilgilendirme hususunda cehaletin galebe çalmasıyla herhangi bir büyük küfür alametini amelini işlerse bu durumda ne olur? Bunları Allah'ın izniyle ne yapacağız? Değineceğiz. Bu hususta aslen Müslüman olan toplum ile aslen Müslüman olmayan toplum arasında fark var mı? Bunlara inşallah ne yapacağız? Değineceğiz. Sonra halkların hükmü babında. Yani bu halklara ne hüküm verilecek? Şu andaki Ümmet-i Muhammed diye genel bir ifadeyle kullanmış olduğumuz aslında dine dönmüş olması gerektiğini bizim de açık açık ifade ettiğimiz, sapıklığını dile getirdiğimiz, bu toplum ümmeti Muhammed olarak, İslam toplumu olarak değerlendirilmeli midir, değerlendirilmemeli midir? Bunun hikmeti, ayet-i hadislerde nasıl yaklaşmalıyız, hikmet açısından nasıl yaklaşmalıyız, cemaati şuur ve Müslümanların sayılarının fazlalaşmış olması babında nasıl yaklaşmalıyız diye onu da işleyeceğiz. Allah Azze ve Celle'nin İsrail oğullarına onca körlüklerine rağmen gösterdiği merhametteki hikmeti yakalamaya çalışacağız. O ayetleri de işleyeceğiz. Sonra cehaleti mazur görülme durumunda insanların kısımlarını bu insanların içerisinde kulluk derdi olanlar ile olmayanları meselelerin kapalı olanı ile açık olanı arasındaki farklar. Yine cehaleti özür görmek ayrı cehalet özrünü kabul etmek ayrı. Bunun arasında işleyeceğiz. Yani cehaletin kendisini özür görmek ayrı, cehaleti mazeret olarak ortaya koyanı kabul etmek ayrı. Yani adam, yani normalde cehalet nedir? Tek bir kaydı olarak bunu söyleyeyim. Bunu yazabilirsiniz yazmak isteyenler. Şöyle denilir. Denilir ki, cehalet dediğimiz şey, sonuç itibariyle bir kimsenin, Kaldırmaktan aciz olduğu cehalet özür olan cehalettir. Bir kimsenin kaldırmaktan yani bertaraf etmekten aciz olduğu cehalet bu durumda onun cehaleti kabuldür. Adam burnunun dizinin dibinde yani ilim burnunun dizinin dibinde kulağına gelmiş gözüne gelmiş yani kitaplar eline verilmiş. E ben sana kitabı vermedim mi kardeşim, ayetleri vermedim mi kardeşim, bunları yazmadım mı kardeşim? Ev verdin ama ne oldu? İşte ben üç ay hastanede yattım ama okuyamadım. Yani kitap dibinde duruyor. Söylemişiz de düşüncelerini, şirkini, küfrünü hepsini anlatmışız. Adam okumamış. Bu adam mazur değildir. Bu adam cehaleti ortadan kaldırmak imkanı olduğu halde kaldırmamıştır. Onun cehaleti mazur değildir. Ama bir insan var ki aradığı halde, araştırdığı halde, gayret ettiği halde ulaşamamış. Gayret ettiği halde bir türlü karşılaşmamış. Bunun cahaleti mazur mudur? Alimler buna ne diyecekler? Bunlar Allah nasip edese işleyeceğiz. Ama bu meselelerde özellikle bir an önce Müslümanların bu hususta temkinli olma ve özellikle haseten muvahitlerin bu husustaki e, akıllarını başlarına almış olma ve ilmi edebini bilmiş olma ilmi ilim ehline bırakmış olma, ilim talebelerine bırakmış olma ve onlardan duyduğu sözlerle bir çorba haline getirip hüküm çıkartıp onları bile iki hafta sonra tekfir edecek gibi bir yöntem ile yani haddi aşmamalıdır. Yani bir tarafta kalkıyorsunuz, mealciler e, sünneti bir tarafa atmış olan yani sapık zümreye o siz hiç alim bırakmadınız diyorsunuz adam bu da burada bırakmadı. Vallahi bırakmadı. Ne farkı var ki bunun? Yani bu sünneti inkar etmiyorum diye, tevhidi konuşuyorum diye, efendim, e, taavuttan mavuttan bahsediyor diye. Yani bu Allah hakkında mazur mu oldu? Bu da kabul etmiyor. Adam götürmüş, İb-i de götürdü. İşte Bukhari'den aktarma yapmış, Ebu Hanife'yi de götürüyor. Tevhidi anlamamıştı diyor. E ne kaldı ki? Yani onunla bunun rezilliği arasında ne fark var? Öyle değil mi ama? Sahabeye gelince de hemen rivayeti bertaraf ederler. Yani sonuç itibariyle bu da sünnet e, inkarcılarının yaptığı şeydir zaten. Herkes haddini, hududunu, hukukunu bilecek Allah'tan korkacak. Allah Azze ve Cede korkacak. İlim ehli olmayanları görüyorsunuz bak. İlmi terbiyeden geçmeyenler bakın iki gün sonra birbirlerinin ayaklarını kesmeye, birbirine fitne çıkarmaya, altını kazmaya Allah adına bütün bunlar ortalıkta geziyor. Herkes hududunun hakkını bilecek ve bu hususta ehli Sünnet'in e, durumu nedir, yaklaşımı nedir buna dikkat edecek. Birincisi, baştan şunu iddia ediyorum. ehli Sünnet'in alimleri içerisinde evet, itikadi alanda, fıkhi alanda özrü kabul etmeyenler vardır. Özrü kabul edenler de vardır. Özrü kabul etmek ittifakladır diyen de vardır özrü kabul etmemek ittifakladır diyen de vardır burası anlaşıldı mı? anlaşıldı buradan çıkarttığımız sonuç bir ne demektir bu onlar bu farklı görüşlere dahi giderken yani avaridul ehliye bir kimsenin sorumluluğunu ortadan kaldıracak cehalet babında birinin bu küfürdür özür kabul değildir demesine Öbürünün bu küfürdür ama özrü kabuldür çünkü cahildir demesine rağmen hiçbir alimin diğer bir alim hakkında tek kelimesi yok. Bakın tek kelime onun hakkında hüküm vermesi yok. Bu neyi gösteriyor? Bu dahi sadece şu dersi burada bırakıp gitsen bile bu insanların batıllığının açık göstergesidir. Koskoca ümmet deneler söyleyeceğiz, i̇bn Hazm'dan aktaracağız. Velhasıl kardeşler. Tekfir bu meselede hassasiyet duyulması gereken bir mesele olduğu için tekfiri değiştirin. Bugünkü derste hızlı hızlı sıkıştırmak istediğim iki tane konu var. Sonradan yavaş yavaş devam edecek Allah'ın izniyle. Neydir bu? Bir, tekfir, tekfir nedir? Tekfirin maksadı nedir şeriatte? Tekfir nasıl yapılır? Güdülen amaç nedir? <gülüyor> tekfir hususundaki varıda olan deliller nedir? Alimlerin tekfir hakkındaki görüşleri nedir? Tekfilden sakındırmış olma gereğin hususundaki ehli sünnetin ittifakının bir iki nakille ispatını yapacağız ve sonra cehalet ve Kur'an'da cehalete bakacağız kardeşler. Cehalet ve Kur'an'da cehalet nasıl geçmiş? Bunu işleyeceğiz şimdi diyecek yani Kur'an'daki cihati işlerken orada birkaç kelime daha edeceğiz. Kısacası geçelim kardeşi. Tekfir birincisi şunu hiç zaman unutmayın kardeşler. Tekfir şer'i bir kaidedir. Yani Allah'ın dininde yer edinmiş olan bir kaidedir. Bu dinde Allah'ın indirmiş olduğu İslam'da nasıl ki helal, haram, mübah, sünnet, mekruh, efendim farz efendim fasit fesat fısk zulüm küfür bunlar nifak bunlar nasıl yer edinmişse İslam'da tekfir İslam'ın bir kaidesidir İslam'ın bir emridir ve İslam'ın emirleri nasıl ki ilme ihtiyaç duyar her kafasına göre gelen bugün namazda namaz hakkında hüküm veremezse her kafasına gelen bugün eee istemiş olduğu meselede konuşamazsa, nasıl ki İslam'ın diğer şer'i hususları, ilim gerektirir, fıkıh gerektirir, anlayış gerektirirse, ki bu Allah adına konuşmadır, gerektirirse, şer'i kaide olan tekfir de bunu gerektirir. Öyle olu orta tekfir, sofralara meze olacak bir mesele değildir. Tabi onun alimlerinden Allah'tan korkanlar, Zaten bilseydiler korkardılar. Tekfirin kurallarını bırakın. Tabi onun alimlerinden fetva isteyip de vallahi fetva alamadığınız vardı. Fetva isteyip fetva alamadığınız vardı. Adamın ilmi var. Geliyorlar. Şu meselede ne düşünüyorsun diyorlar. Gidin falancaya sorun diyor. Ya biz sana soruyoruz diyor. Senin görüşün soruyor. Ya o alim gidin ona sorun diyor. Ya biz sana soruyoruz diyorlar. Benim için diyor şurada diyor u çalıp danssız oynatmak Allah adına size fetva vermekten daha sevimlidir. Gidin diyor. Ben Allah ile kulları arasına girmem diyor. Ola ki sizin bir cahilliliğinizle benim sözümü mutlak doğru gibi alırsınız. Ben de yanlış söylemiş olurum. Allah da bana niye bu kullarıma bu şekilde saptıracak yolu açtın diye sorarsa benim halim nice olur. Bir nakilde okudum vallahi ravi şöyle diyordu. Tabi'in dönemindeki. Bir mesele hakkında diyordu, bulunduğum beldede en az 9-10 tane alim gezdim. Bunlar müştehit alimleri gezdim. Ona sordum meseleyi, dedi ki şu üstada git sor. Ona diyor gittim sordum, dedi ki şu üstada git sor. Ona sordum, dedi ki git öbür üstada sor. Ve öbürüne gittim sordum, belki meselesi biraz karmaşık da olabilir. Yani bizim de titrediğimiz, konuşmadan önce düşünceye daldığımız yani kelimeleri teker teker seçtiğimiz, ya Rabbi bu insan hali nedir bir de söyleyemiyoruz diye korktuğumuz bizim de çok yerler var. Fıkhi alanlar bile olsa korkudan titriyoruz, adam Bizim fetvamızla amel edecek. Yarın Allah bize sen neye göre bunu buna söyledin derse biz yanlışa iletmişsek Allah'ın katına kim bizi kurtaracak? Ve diyor ki 9-10 tane alime sordum. Vallahi ve billahi diyor. Döndüm. ilk başladığım alime geldim. hepsi diyor konuşmaktan korkuyordular. Fıkhi mesele ya. Bizim herifin oğlu daha dün Müslüman olmuş. Yani Türkiye'yi bitirmiş, öbür tarafları bitirmiş. Artık uzak doğudakiler tekfire başlamış. Alacan Hazreti Ömer'in elindeki şu gırbaşlar bir tane. İndireceğim başına. Başka bir haddini, hududunu bil. Kendisi Müslüman olmuş iki sene önce Kendisi Müslüman olmuş 3 sene önce, vallahi 3 senedir 300 sayfa kitap okumamış yeminle söylüyorum. 3 senedir 300 sene kitap okumamış. Bunlar Allah'ı tanımıyorlar diye bu insanları tekfir ediyor, bana Allah'ın sıfatlarını anlat desem vallahi onu geçmez. Allah'ın isimlerinden 25 tane say desem okumadım diyor. Ulan sen Allah'ı tanıdığın halde tevhidle müşerref olduğun halde üç senedir Allah'ın esma-ül huştlasını bile okumamışsın <gülüyor> Allah bana nasip etmiş ben bulmuşum onlar da bulsunlar diye onların tekfiriyle uğraşıyor bizim dayımın oğlu düşünebiliyor musunuz? Bu ne cürettir? Allah anında sizi yerin bile geçirmiyor diye yani mesul olmadınız mı zannediyorsunuz? Herkes haddini hukukunu bilsin Allah'tan korksun bu iş oyuncak değil. Bu Allah'ın insanlığı üzerine yaratmış olduğu kurtuluş davasıdır. İslam davasıdır. Ve şer'i hüküm o şer'i hüküm hakkında ilim sahibi fıkıh sahibi olanların işidir. Bu hususta bakın kardeşler tekfir meselesine gelince İbn-i Teymiye alimlerden aldım. İbn-i Teymiye diyor ki Mecmul Fetavasının 17. cildinin 78. sayfasında لِأَنَّ kufra Çünkü diyor, çünkü yani tekfir için ne lazımdır? Şer'i delile ihtiyaç vardır ve şer'i delil ile hemhal olmak lazımdır. Ve onun sebepleri, şartları, manileri, bütün bunlar söz konusudur. Diğer şer'i hükümler gibi. Nasıl ki diğer şer'i hükümlerin, ehliyeti gerektiren gerektirmeyen sebepleri engelleri bütün bunları söz konusu bu da aynıdır. Ve diyor ki çünkü tekfirden de kaçınmak lazım li'enne'l kufra hukmun şer'iyyun. Küfür şer'i bir hükümdür. İnne ma bil edilleti şer'iyye. Tekfir ancak şer'i delille sabit olur. Kaydedir. işleyin şer'i delil ile tekfir sahibi e, sabit olur. Hiç kimse bana falanca alimin sözünü getirerek falanca alimin sözünü üzerine tekfirden bahsetmesin. Ap açık şer'i delil dediğim şey nedir kardeşler? İnsanları bağlayan şer'i delil nedir? Kur'andır, sünnettir ve icmadır. Ve vallahi ve billahi ve tallahil Cehaletin mazeret olup olmaması hususunda, cahil olanı mazur görüp görmeme hususunda, onu ona küfür hükmünü verip vermeme, Müslüman hükmünü verip vermeme hususunda, alimlerin arasında iştihat olmadığı gibi kıyasen sadece kendileri kendi iştihatlarında kalmışlardır. İcma diye de bir şey yoktur. Sen ne adına kalkıp da açık ayetin olmadığı halde, açık bir sünnet delilinin olmadığı halde tutmuşsun iki tane alimin, efendim ifadesiyle tekfir ediyorsun. Yani o alimin ifadesi doğru anlasa. Ve İbn Teymiyye diyor ki hayır sadece şer'i delillerle sabit olur. Ve yine Bekri'ye yapmış olduğu reddiyede bu kitaptan size nakiller yapacağım kardeşler. Bekri dediğimiz İbn Teymiyye'nin zamanındaki tasavvufcuların tabiri caizse babası, Mısır'daki babası. Bu adam kabirlerden yardım istenenleri diyen de, şahıstır. Yani hani hadis diye söylüyorlar, size hayat daraldığı zaman kabir ehline başvurun diye hadis aktarıyor adamlar. Yani bunu savunan adamdır bu Bekir'i. İbni Teymiye'nin küfrüne hükmetti bu adam. Yani evliya düşmanı bilmem ne falan filan diye İbni Teymiye'nin küfrüne hükmetti. İbni Teymiye'nin aleyhindeki o zamanki Bay Barsa, Sultan Baybars'a vermiş olduğu entrikadan dolayı İbni Teymiye hapse atıldı. Bunu, bu adamın yüzünde İbn-i Teymiye bu adama el istigase fir al bekri diye ki başka bir kitabı daha da var 758 sayfalık yaklaşık bir reddiye yazdı İbn-i Teymiye buna İstigase konusunda bekriye reddiye o kitap daha sonradan çıktı piyasaya Sultan Baybars'a da gitti Halife'ye de gitti ve o bunu okuyunca İbn-i Teymiye'yi getirtti Bekriye için dedi ki ey İbn Teymiye iste dedi bunu öldüreyim dedi. Vallahi hak senin dediğiymiş. Doğru senin dediğiymiş. İbni Teymiye o kitabında o adam bunu tekfir ettiği halde İbn Teymiye o cahildir. Ce şu andaki cehaletin galebesinden dolayı bazı insanlara yapmasam bile bazı insanlara tekfir etmem dedi. Yapsalar bile hüccet gidene kadar tekfir etmem. Ama buna reddiyesini verdi. Ben affediyorum dedi. O bana bunu yazdı, ben de onu affediyorum dedi. Allah doğru iyilesin. Şimdi bu adama yazdığı bu eserden oradan lafirlesi de yapacağım Allah'ın izniyle. Birinci cildin 381. sayfasında diyor ki İbn Teymiyye. Fe hazekan ehlul ilmin ve sünneti la yukeffirun men halafuhum. Ehli sünnetin diyor. <gülüyor> İlim ve sünnet ehli. Yani ehli sünnetin uleması kendilerine muhalefet edeni tekfir etmediler. Yani birisi bize muhalif düştü diye tekfir etmediler diyor. Değil mi? Dün işlemiştik derste. Ya adam artık tekfir, adamın tekfir karşıdakine kızdığı zaman söylediği zaman zevk alacağı bir kelime haline gelmiş. Yeminle söylüyorum biz bunlara az şahit değiliz. Zaten tek tük çıkmış olsaydı bu dersi de işlemezdik. Onlardan birkaç kişiye de bu dersi yapıyor değiliz zaten. Bu dersin özellikle Türkiye'de de fitne olmuş olması kulağımıza gelmiş, bazı şahit olduğumuz meseleler kulağımıza gelmiş ve bu meksattan dolayı daha önceden bunu şahıs olarak işledik. Yakında olduğumuz kardeşlere işledik, efendim, internette görüştüğümüz kardeşlerle birebir işledik ama ders olarak işlemedik. Adam kızınca kafirle başlıyor. Yani kızınca kafirle başlıyor, kazaplandı mı da öldürüyor. Yani adam öldürmeye mi erirecek? nerede Sopalıyor diye mi öldürüyor diye mi Sopalıyor Kızması kafirle başlıyor Yani muhalif düştüğün an Sana kafirsin diyor Fıkhi meselede bile olsa ya Adam Allah'tan korkmaz mı ya Adamın Allah aşkına diken, Tüyleri diken diken olmaz mı ya yani Git babanın adına bir din uydur Tamam mı Babamın dini koyadığını ne yaparsan yap Allah'ın dini hakkında konuşturtmazlar. Konuşursan da o zaman görürsün. O zaman görürsün. Allah azze ve celle cahilliğinden dolayı vallahi Allah azze ve celle cahilliğinden dolayı bir kimseye küfür hükmü vermişse de ona gazaplanmış değildir. Cahilliğinden dolayı bir kimseye Allah küfür hükmünün verilmesini takdir buyurmuşsa da ilim gitmemişse ona gazaplanmış değildir. Ayetleri işleyeceğim ben size. Önümüzdeki derslerde Allahu Teala'nın bütün Kur'an'ında kendisine hak gittikten sonra, kendisine hak ortaya çıktıktan sonra, kendisine peygamber iletildikten sonra diye bunları ayıracak. Orada Allah Azze ve Celle'yi göreceksiniz neler buyurmuş bu Tebareke ve Teala bu hiçbir tanesine karşı değil ve i̇bn diyor ki ehli sünnet muhalifine tekfir hükmünü vermez diyor muhalifine tekfir hükmünü vermez ve inkâne zâlikel muhalifu yukeffiruhum bunun muhalifi diyor onu tekfir etse de o onları tekfir etmez diyor ehli sünnet evet yani bizi de tekfir eden adamlar var yani biz de tekfir ettiler ama biz onlara tekfir etmedik. Yani biz onlara tekfir etmedik diye. Şimdi biz onlara tekfir etmediğimiz için onlar bizi kabuğumuza çekilmiş de hani suçlamayı kabullenmiş zannediyorlar. Ya biz sizin cahilliğinize uymadığımız için Allah'tan korktuğumuz için etmiyoruz. Yoksa sen bana bir yoldan geri tekfir ederken ben sana otuz tane delili allemedir, kullemedip tekfir etmesini de bilirim yani. Bunu senden daha iyi beceririm ben. Biz otuz yıldır Allah'a şükür bu işin içerisindeyiz. Senin duymadığın delilleri biz getiririz. Bizim senden sakladığımız deliller var. Sen batıla kullanırsın diye. İhtilaflı yani. Biz yere geldiğinde hikmet için sadece ek bir delil olarak kullanırız. Tartışılmış bir görüştür. Yoksa sahih hadisten falan ilmin kendisinden bahsetmiyorum. Yani kitaplarda öyle yerler var ki senden versem o sen kakarsın. Tutup eline versen desen ki bak Abdülkadir Geylani'nin falanca alim hakkındaki görüşü. Vay be demek o da kafirmiş ha. Deyip çıkacaksın. Halbuki Abdülkadir de senden beri o da senden beri. Yani biz bilmiyor değiliz ki biz onları tekfir etmiyoruz diye onlar zannediyor ki onlar rahatta ve kendileri kurtulmuş. Hayır. Helaka gidiyorsunuz farkında değilsiniz. Kimde açık beyine var. Ve İbn-i diyor ki ehl sünnet diyor. Karşıdaki kendisini tekfir etse bile diyor. Kendisi tekfir ediyor diyor. Onu tekfir etmez. Niye etmez kardeşler? Çünkü tekfir neydi? Şer'i bir kaidedir. ...haddini aşmaz ehl sünnet diyor. Dikkat ettiniz mi? Yani diğerleri tekfiri... ...batıl görüşleri için bir teskinlik... ...ya da batıl görüşleri için... ...bir hüküm kullansa dahi... ehl sünnet korkar... ...gü müteymiye. Çünkü tekfir şer'i bir hükümdür. İslam'ın bir... ...kuralı kaidesidir. Dolayısıyla bundan diyor... ...sorum korktuğu için... ...sırf kendisine kafir dedi diye demez... Yoksa bu cahillere bıraksak değil mi? Bu cahillere bıraksak e sana kafir dedi. Sadece inat etsek bizde, hadis getiririz deriz ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki kim ki bir Müslümana kafir dese kafir olur. E ben Müslümanım sen kafir oldun diye en azından bunu söyleriz yorum yaparız. Biz öyle değiliz ki. Biz Hz. Ali gibi hangi çıkmaz içerisinde olsak da Allah'ın izahaktan ayrılmayız. Biz Allah'tan korkarız. Hazreti Ali'ye dediler ki o seninle beraber savaşan, savaşanlar dedi onlar müşrik kafir değil mi? dediler Hazreti Ali'ye. Hazreti Ali dedi ki hayır vallahi onlar şirkten kaçarlar dedi. Onlar şirkten kaçarlar dedi. Allah Allah. Ya onlar dedi münafık değil mi? dedi o zaman. Hani bir yere sokacaklar ya. Onlar dediler Hazreti Ali'ye onlar da münafık değil mi? Elinizi vicdanınıza koyun kardeşler. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam sahih bir hadiste Ali'ye ancak mümin, muhabbet duyar münafık, haset duyar dedi mi demedim Hazreti Peygamber dedi bununla ilgili kaç tane sahih hadis var hiçbir şey olmasa ya Ali senin benim yanımdaki durumun Harun'un Musa yanındaki durumu gibidir ama benden sonra peygamber gelmeyecek ama Harun aleyhisselam'a benzetiyor Hazreti Ali'yi kendi yanında ama peygamber değil Hz. Ali bunun gibi beş tane delili değil elli tane delili ortaya koyardı ya tabii ki münafık oldular. Beni seven sevmek imandadır, beni sevmemek münafıklıktır diyebilirdi. Demez. Çünkü ilim oradadır. Cahiller öbür taraftadırlar. Ulu orta hat ve hududunu tanımayanlar. Dediler ki Hz. Ali' münafık değil mi bunlar? Hz. Ali hayır dedi. Vallahi onlar nifaktan kaçarlar. Kalplerinden dedi onlar e, imanı severler. Hazreti Ali kızdılar. O zaman ne diyeceğiz dediler bunlara? Yani ille bir şeydir de <gülüyor> yani adam oğlu da teskin olacaklar yani. Nedir Ali? ve Ali? Bize karşı azmış kardeşlerimiz dedi. Bize karşı azmış kardeşlerimiz. <gülüyor> azmış ama kardeşlerimiz. Şimdi biz bunları hala kardeş dedik diye, biz bunlara onların yaptığı gibi tekfir etmedik diye, yani bunlar kendilerini doğru zannetmesinler. Biz muhatap almadığımız için, biz o cahillere uymadığımız için, biz Allah'tan korktuğumuz için, biz ehl Sünnet yolu budur demeye geldiğimiz için. Tabii bunun damını cimini ortalığı karıştıranlar var, onlara yeri geldiğince değineceğiz. Ne gibi? Tekfir pisliktir diyen pislikler var biliyorsunuz. Değil mi? Tekfir pisliktir diyen pislikler var. Tekfir Allah'ın hükmüdür. وَقَدْ umiru اَيْ يَكْفُرُوا بِهِ onlar onu tekfir etmekle emrolundular diyor Allah Azze ve Celle. Tekfir Allah'ın hükmüdür. Alabildiğin Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şunu yapan küfürdür, şunu yapan kafirdir diye alabildiğine hadis yok mu? Allah Azze ve Celle'nin şunu söyleyenler kafir olmuştur dediği dahi küfrün şer'i bir hüküm olduğunu göstermiyor mu? Değil mi? Yani bir ayette Allah da şunu yapanlar kafirdir dediğine göre küfür bir kavramdır ve onun içerisine düşen kişi kafirdir ve bu ayet bunun delilidir. Adam bütün bunlara tekfir pisliğidir diyor. Böleleri de var. Hayır. Onları da bir tarafa atacağız. Bu onların da sapıklığını gösterir. Bunca ulema amâlu küfr, ef'âlu küfür, elfâzu küfür, bütün bunları işlemiş ise bu dinde yeri olduğu içindir. İki taraf ne ifrat ne tefrittir. <gülüyor> ne mürciyeye onulacak ne de hariciye uyulacak. Ne mürciye, ne harici. Har e, haricilere. Çünkü diyor ehli sünnetin alimleri biz diyor muhalifimiz diyor onlara ne yapmayız? Tekfir etmez diyor ehli sünnet. Lianel kufra. Çünkü diyor imtemiye küfür. hükmun şeraiyun. Şer'i bir hükümdür. Feleysel insani ey yu'atiba bi mislihi kemen kezebe aleyke. Nasıl ki diyor bak şimdi. Nasıl ki diyor birisi senin aleyhinde yalan söylese Birisi senin ehlinden ya da tanıdıklarından, akrabalarından bir tanesi zina etse sen de kalkıp diyor ona yalan söyleyebilir misin? Sen de diyor onun ehliyle gidip diyor zina edebilir misin? Olacak şey mi diyor. Bu da aynı daha evladır diyor. Yani o seni tekfir etti diye sen o tekfir edemezsin. Çünkü bu sana caiz değil bunu biz biliriz diyor İbni Teymiye. Bunu ehl-i sünnet bilir. Nasıl ki birisi senin hakkında yalan söylerse, ona sen de yalan söylerim diyemezsen, birisi senin akrabalarından bile zina ederse, o öyle yaptığına göre ben de yapamam. Çünkü bu fiille sana haram kılınmışsa, şer'i hüküm olan küfür meselesinde de haddini bilmek Allah'ın sana emridir. Sen onlara uyamazsın diye i̇mr Ama dediğimiz gibi bugün bir takım insanlar bunu ne yapıyorlar? Peynir ekmek gibi kullanıyor peynir ekmek gibi kullanıyorlar. Devam ediyoruz kardeşler. Dediğimiz gibi şer'i hüküm olmadıkça ne yapmayacağız? Kesinlikle tekfire yaklaşmayacağız. Zira bu ehl e ittifak etmiş olduğu bir husustur. Ee, bunun farkına varacağız. Neden? Çünkü şer'i yani geçerli olan delil olmadıkça Tekfir hiçbir şekilde caiz değil, haramdır. Zira Allah ve Resulü kimin küfürde olduğunu beyan etmişse o kafirdir. Allah ve Resulü kimin küfürde olduğunu beyan etmiş ise o kafirdir. Allah ve Resulü'nün bu şeraatın şer nasları olarak belirleme nitelikleri vardır. Dolayısıyla diğer meselelerde nasıl ilim gerekiyorsa bunda da ilim şarttır. Allah Azze ve Celle'nin bir önce okumuş olduğumuz ayet nahi sutası 116. Not almak isteyen kardeşler olursa yani dilleriniz alıştığı için şu haram duş helaldir demeyin, demeyin yoksa Allah'a iftira etmiş olursunuz. İnne lizine yiftaroun <gülüyor> Allah'a iftira edenler Allah adına bilmeden konuşanlar la <gülüyor> yuflihun iflah olmazlar diyor Allah Azze ve Celle. Ben onları iflah etmeyeceğim emin onun ki iflah da olmuyorlar buna gözler de şahittir iflah da olmuyorlar bir ancak hadisler Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam aktardığım gibi dilleri sadece ulaşır kalpleri kopar param parça olurlar iflah olmaz giderler evet kardeşler tekbirden sakındırmış olmak babu Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki La yirmi rujun rujlan bil bil kofri. Bir adam başka bir adama ya fasık, ya da ya kafir diye onu ona fısk ya da fasıklık hükmünü verirse, ona küfür ve kafirli hükmünü verirse diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Bu hadis ondan hoşuna gitmez ha. İşlerini, kalplerini bir sorun. Gece demiş, bu, bu, Şu anda kalplerini bir sorun. Ya da dinleyecek olanlara söyledim onlara Şu anda kalbine bir bak. Emin olun ki vallahi günümüzde üç beş kitap okumuş adamın falancalar kafirdir ifadesini getirdiğimdeki içinin rahatlığı şu hadisi okuduğum zaman daraldığını hissedeceksin sen. Nasıl ki tasavvufçular kafir diyorsun. Değil mi? Tasavvufçulara nasıl ki Allah'ın ev, evliyaları diye evliyanın kerametinden bahsetti mi ooo oh, adamlar bir gerinirler Sen yeter ki kerametten bahset. Coşarlar, işleri gözleri gerili verir, tamam mı? Ayet hadisten bahset, nasıl geriliyorlar, daralıyorlar, bunlar da aynı. Bunlar bu hadislerle karşılaşsa, bunları çok ciddiye almıyorlar. Çok ciddiye almıyor. Halbuki Allah'ın Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın beyanıdır bu. Şeriat sahibi göklerin ve yerin Rabbi olan Allah'ın Rasulu, bir kimse başka bir kimseye fasık ya da küfür hükmünü verirse diyor aleyhissalatu vesselam iller teddet aleyhi illem yekun sahibuhu kezalik. eğer diyor o arkadaşı kafir ya da fasık değilse o kendisi kafir ya da fasık olur bir insan Allah'tan korkmaz mı ya? korkmaz mı Allah'tan? sen bize ona buna kafir dedin o sana kafir demedi sana küfür hükmü gelmiyor diye kendi rahat mı hissediyorsun? Bu önemli değil. Sen önemli olan Allah'ın katında o hüküm sana geldiyse iflah olmayacaksın. Allah'tan kork. Tövbe et. Bırak. İlim öğrenmeye başla. Dizini çök. Ehl-i Sünnet'in alimlerinden Kur'an ve Sünnet'ten başka da kıstas kabul etme. Açık olan bir mesele de ayrıdır. Açık olmayan meselede Allah'tan kork ve çekil. İleride yapacağım. İmam Gazade'nin nakilleri yapacağım. Aleyhissalatü vesselam diyor ki eğer öyle olursa olmazsa bu söz diyor ne yapar? Kendisine döner diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. i̇bn Abdülber diyor ki bunu yapan kişi diyor bu sözü söyleyen yani küfür ya da fasıktır hükmüyle bir Müslümana bu hükmü veren kişi çok büyük bir günahın ve büyük bir sorumluluğun altına girmiştir diyor. Bu söz onu büyük bir cürümün altına sokar. Neden? Çünkü bu hadis diyor bir kimsene haksız yere hüküm verme babında alabildiğine en korkutucu ifadedir diyor i̇bn Abdülber. En korkutucu ifadedir. Ve ehli kıbleden birisine ya kafir demek ne korkunç bir şeydir diyor. Yani sana bu hadis yetmiyorsa daha ne yetecek ki? Ya gerçekten değilse? Ya gerçekten değilse? Biz bugün bazı meselelerde sadece bekleyelim, hükmünü hemen vermeyelim diyoruz. Tavuta tavut, küfre küfür, şirke şirk, şirk o amele işleyenlerin müşrik, o amele gidenlerin şirk yolunda olduğunu hepsini beyan ediyoruz. Sadece bir şahsı az bir bekleyelim kardeşim. Emin olan dediysek İmam Gazalet gibi durmakta ne günah var ki diyor Ebu İmam Gazalet. Yani tekfirin durmakta ne günah var? Atılmakta diyor nece sıkıntılar var geride durmakta. Hali kapalıysa, hali kapalıysa durmanda ne günah var ki? Hangi ayette Allah azze ve celle bana mutlaka her bir kafirin hükmünü vermem gerektiğini söylemiş? Hadi söylesin de. Tabi şimdi ayet geçtik bir tarafa. Tabi hadis de yok bu anlamda. E sahabeden nakil? E ondan da yok bu anlamda. E ne olacak? <gülüyor> Kafire kafir demeyen kafirdir. Ayet mi bu? Değil. Hadis mi bu? Değil. İcma mı bu? Alimlerin icma ettiği yer vallahi senin kastettiğin yer değil. Çünkü alimler bu sözden Kur'an ve sünnetin açıkça kafir dediğine kafir demeyen kafirdir diye icma etmişti. Onun dışında sen bir düşünen adam yok. Aradınız mı? Yani bir adam Firavun Müslümandır derse kafire kafir demeyen kafirdir. Bütün alimlerin icması vardı bunu çünkü ayet var. Ayet var. Yahudi ve Hristiyanlar Müslümandır derse ayet var. Açık Kur'an'ın hükümüne hükmettiği meselede yoksa her kafire kafir demeyen kafirdir. Oo, haricilere sahabenin yarısı kafir diyorsa yarısı kafir demiyordu. Kafir mi dediler birbirlerine? Açın iştihat kitaplarını, i̇bn raful Teymiye'nin Belamını okuyun. Her taraf kaynıyor. Kim demiş bunu? İmam Ahmed bin Haber namaz kılmayanlar kafirdir diyor. Ama namaz kılmayan kafir olduğu için öldürmeyiz diyen öbür üç mezhep imamına siz kafir oldunuz demiyor. Hani kafire kafir demiyor kafirdi? Ha? İmam Ahmed bin Haber kafir diyor namazını kılmayana. Yani resmen kafir. Ebedi cehennemi kafir diyor. Diğerleri ise yok. Yok. Ebedi cehennü kafir değildir diyor. İmam Şafi de böyledir. İmam Malik de böyledir. İmam Ebu Hanife de böyledir. İmam Ahmed bin Hamil de da bunlara bunu mu söyledi? Niye? Çünkü küfür, namaz kılmayanın kafir olduğu hususunda yorum var. Yorum farkı var. İza vucidel ihtilaf ihtilaf ortaya geldiği zaman ondan delil çıkmaz. Bizim beyefendi tutmuş alimlerin de yoka görüşü ya bugünümüzde ya bir yerden zorlama bir iki rivayet getirmiş, bir kitapta yazıyı görmüş, onunla tekfir ediyor. Bir de onun dediği gibi tekfir etmiyor da tekfir ediyor. Ya bu necidat, insan Allah'tan korkar ya. İnsan Allah'tan korkar. Oyuncak değil bu din, Allah'a hesap vereceğiz. İmam Ahmet Ünal Bey böyle yapmadı. Sahabe diğerlerine kafir mi dedi? Bunun gibi alabildiğine binlerce örnek veririm ben vallahi kitaplardan. Alimin şu sözü var. Haccacı diyor Müslüman gören Iraklı alim kardeşlerimize şaşmak lazım diyor ya. <gülüyor> i̇fade yap ifadeye. Adam alim Haccacı kafir görüyor. Küfür hükmünü vermiş. Ve diyor ki şu Haccaca Müslüman gören Iraklı alim kardeşlerimizi anlayamıyorum diyor. Ulan kafire kafir demeyen kafir olmalı değil mi? Öyle değil mi? Onlar da kafir olmalı değil mi? Iraklı kardeşlerim diyor hala. Allah'tan korkmayanlar sınır tanımaz, bilmezler işte böyle. Açık delil olursa ne âlâ? Açık deliliyor. yok. Neymiş kafire, kafir demeyen kafirmiş. Bunun kaideleri var. İştihad alakası olmaz bunun. İhtilafın olduğu yerde olmaz, engellerin olduğu yerde olmaz. Alimlerde bu husada icma yoktur. Sen niye dayanarak bununla tekfir ediyorsun? Bu mu, kala kala diline bu mu kaldı? Seni böyle korkuttular çünkü değil mi? Onlara aldanan, ihlasından ve samimiyetinden dolayı onlara aldanıp da küfre gireceğim diye korkan Müslümanlar da korkmasınlar, onlarda da uzak dursunlar. Bidat ehlidir onlar. Onlar bidat ehlidir. Yoksa güzel sözlerle götürürler. Güzel sözlere taşırlar. O iman küfür meselesi diye coştururlar böyle. Bu öyle değil ki. Devam ediyoruz. Evet. Kurtubi diyor ki, bu hadisi açıkladıktan sonra sözün özü diyor. Eğer ki o kişi gerçekten şeriata göre, açık delillerle kafir değil ise bu söz boşta kalmaz, o söz mutlaka birisini bulur ve o adam da doğru söylemiş olur diyor. Çünkü ya o kafir olacak ya kafir. kendi kafir olacak. Bu iştihat ehlinin işidir. Senin işin değildir. Ve söz diyor tekrar onu söyleyene gider. Bu da onun için diyor kınanmak için yeter. Bu ne çıkmaz diyor İbn-i e, İbn Hacayel Askalani. Fethül Bari'nin 10. cildi 466-467. sayfasında. İz bin Abdüsselam ne diyor kardeşler? <gülüyor> İz bin Abdüsselam diyor ki El aslu fil müslim Müslüman'da asıl olan Tamam mı Be dinmetik suçlardan beri olmasıdır Haksızlıklardan beri olmasıdır ve beraber cesed hududi ve tazirat gerek kısas gerek hadler gerekse caydırıcı kadın uygulayacağı cezalardan beri olmasıdır asıl olan budur yani Şüpheyle kimse Müslümana bir uygulama yapamaz ve beraatü min el intisab ila şahs muayyen zamanda ve min el aqvali kulliha ve sözlerin hepsi yani sonuç itibariyle iyice irdelenip de tam tespit edilmedikten sonra beraet asl olan şeydir. Asl olan Müslümana beraattir. İşte burada devreye giriyor Birilerinin hakları kafir görmesi giriyor. Yani bu halkı kafir görürüz, hepsi kafirdir. La ilahe illallah'ını bildiklerimiz Müslümandır <gülüyor> diyenler bu hususta bu, bu şeyden yırtarlar. Çünkü bunlar Müslüman diye Bunlar zaten kafirdirler diye. Öyle bir korku taşımaz onlar zaten. Ama bu halkı Müslüman gören bir insan bu korku taşımak zorundadır. Devam edelim kardeşler. Gerçi ayetlere gelmeyeceğiz ama oraya özetle geçebilirim. İbn-i Dakik el kardeşler bakın. İhkamül Ehkam isimli eseri 476'da dönünce 76'nin sayfasında diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu sözü diyor ve u Azim çok büyük bir korkutucu ifadedir. Ya bir insanın kafir olması nedir? Allah bizleri korusun ya. Ne diyor Resulullah, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam? Bir kimse şunu yapmışsa imanın tadını almıştır değil mi? Küfrü nasıl görürdüğü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam? Küfrü bir Müslüman nasıl görür? gökten evet bırakılıp ta gökten yere düşüp paramparça olmaktan daha da beter görür diyor. Senin bir Müslümana kafir demen de bundan daha beterdir. Haydi bakalım. Haydi her tekfir etmeden önce Allah azze ve celle şu imtihan dünyasını kaldırsaydı da. Şu imtihan dünyasını kaldırsaydı Allahu Teala. Tekfir mi edecek kulum? Şu kulum tekfir edecek. Yetişin iki tane melek. O iki tane melek tam o kişi tekfir etmeden tutup kanatlarından kaldırsa göğe. Hadi tekfir et. Tekfirinde isabet edersem seni aşağı indireceğiz. Tekfirinde isabet etmezsen seni bırakacağız. Ne yapıyordunuz? Ha? Hadi bakayım. Nasıl ayeti bekleyecektiniz değil mi? Açık olacaktı ayet. Nasıl hadis açık olacaktı değil mi? Nasıl alimlerin mutlak icması olacak ve tereddüt kalmayacaktı değil mi? İşte biz öyleyiz. Biz sizin gibi böyle ekmek arası yapmadığımız için, Allah'tan korktuğumuz için biz böyleyiz. Çekiniriz ve emin olmadıkça da konuşmayız. Çünkü gökten düşüp yere düşen adam bir sefer perişan olur. Ya bir de küfre girersin de Allah seni azaba atarsa ne olacak? Bu işin daha da korkuncu var. Bu öyle basit bir olay değil. İslam ümmetine küfür kelimesi korkunç gelmişse bu alimlerin yetiştirmişliğidir. Tabi mürciyenin de buna da kötü etkisi vardır. Ona da işleyeceğiz şüphesiz ki. Ama bu korkunçtu diyor İbn-i Dakih el -Qiyyid. Korkunç bir azim bir diyor korkutucu tehdittir. O diyor kafir olmadı. Hadi bir Müslüman kafir demenin ne kadar diyor korkunç bir şey olduğu tehdittir. Vehi var tatun diyor. Vehi var tatun. Bu kelimeyi ne sesiş bu alim? Varta ne demek? Varta bataklık demektir. Şu döngü var ya. Hani bu denizlerde oluyor. Hani yuvarlak içine çekiyor. Ne dinliyordu ona? Hiç önemli değil. Yani sonuç, demek istediğim anladınız. Bu bir bataklıktır. Bu bir çukurdur. İnsanı düştükçe içine doğru çeken diyor bir tuzaktır diyor bu. Girdap çıkarttık Allah'a şükür. Ha, yani bu bir girdaptır diyor. Korkunç bir girdaptır. Emin olun da öyledir. Değil mi? Oraya girenler bakın çıkabiliyorlar. Çok azı istisnadır. Allah'ın esirgedikleri ilimden nasip alanları hariç emin olun ki çıkamıyorlar. Sonra ta analarına babalarına kadar kalıyorlar. Geliyorlar. Evet. Ve sonra devamda diyor ki Üstad... Önceden diyor bu şekilde olup da muhaliflerine diyor bu şekilde hitap edenler oldu diyor maalesef ki bunlar işte bu hadisin hükmü içerisine girmek durumunda kalanlardır. İmam Şerif kana diyor ki kardeşler iğlem en el hükmü ala rjul il muslime bi khurujihi min dinil islam ve duxulhihi fil kufri la yem bagil muslimin yu'mnu billahi ve yomil aakhir iman etmiş olan bir Müslümana küfür deme kafir demiş olma hususunda Müslüman olan Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir müslüman illa bir burhanin avdah şemsin nehar bir gündüzün diyor öğlen vaktinde güneşin tepede nasıl açık gözüküldüğü gibi hani bulut yok öğlen vakti güneş tepede nasıl gözükürse böyle açık bir delil olmadıkça diyor şevkani tekfire yeltenmemelidir diyor insan. Korkunç Resulullah korkutuyor. Tekfira yetenmemelidir. İlla bir burhanin auldah. Apaçık bir burhan. Hangi burhandan bahsediyor bunlar? Ya kendi yorumlarıdır. Dikkat edin kardeşler. Tağutun tekfirinde ayetler konuşur. müttefikiz Biz de ayet konuşuruz. Değil mi? Allah'ın dinle düşmanlık edenlere yardım etme hususunda tekfir ederler. Biz de tekfir ediyoruz. Ayetler konuşur, hadisler konuşur Doğru mu? Onlar da konuşur, biz de konuşuruz kardeşler. Ama ne zaman ki böyle şeylere geliyor, dikkat edin, kelam yapmaya başlarlar. İşte şu meseleden dolayı böyle düşünmek lazım, Allah'ı çok iyi değerlendirmek lazım, Allah'ı tanımak lazım. Bir insan nasıl bunu hoş görebilir, nasıl muhaziyeti şey görebilir. Bunlar söylüyor, söyle tabii. Bunlar söyleyince insan kendini bir anda haklı gibi zannediyor herhalde. Ondan sonra hükmünü veriyor. Bir dakika, delil nerede? Delil, delil getirmedin ki ya. Bu halka tekfir etmeliyim diyor adam. Delilin ne demiş bizim kardeşim bir tanesi. ya e, Hazreti İbrahim dedi ya işte ben sizden beriyim diye. ya e, Hazreti İbrahim ne zaman dedi sonra konuştuktan sonra Nedir? hadi git gitmiş ona demiş ki sen bana Hz. İbrahim'in bir anda bunu söylediğini söyledin. Halbuki Hz. İbrahim için ne diyor Allah Teala? Felemma tebeyyene lehu ennehu 'adub lillah. Ne zaman ki İbrahim babasına anlattı, babası hakkı kabul etmedi, delil geldikten sonra yüz çevirdi ve Allah'ın düşmanı olduğu ortaya çıktı. O zaman İbrahim hepsini söyledi, kemp etmeye başlamış. Yani bak İbrahim delili götürdü. Ulan İbrahim'in bulunması bile delil değil mi zaten orada? Öyle değil mi? Yani adam ya delil gitmemiş olanlara tepki almayı, tekfir etmeyi İbrahim Aleyhisselam'dan delil getiriyor. İbrahim Aleyhisselam'ın o insanlara söylemesinden getiriyor. İbrahim Aleyhisselam'ın onların içerisinde bulunduğunda zaten delil nikamı olduğundan haberini. Bunu bile çıkarıyor. Çünkü maksat o değil. Açık delil olacak. Açık delil olacak diyor İmam Şevkani. Ta ki bu hususta o hadisler o kişiye ne yapmasın? O kişinin kendisini gelip bulmasın diyor. Başka bir hadiste de geliyor Resulullah aleyhissalatü vesselam. Bir kişi başka bir Müslümana kafir derse ya da Allah'ın düşmanı derse o kişi öyle değilse ona döner diye başka hadiste de geliyor. Yine diğer sahih rivayetlerde de geliyor diyor. İbn-i Vezir aktarıyor kardeşler bitireceğim. Çok mu geçtim? En azından cehalete girmesek de Alimlerin bu görüşü söyleyeyim. Bir saat beş dakika, tamam üç beş dakikamızda var. Katma diye falan. Yekuli İbn-i Vezir. İbn-i Vezir diyor ki, innet tekfire sem'iyyün mehad. Tekfir diyor, ancak senin şeriatten duyduğun şeylerle olur. Senin kendi iştihadına, kendi değerlendirmene, bakışına, keyfine bırakılmış değil. Sadece Allah'tan sana gelmiş açık naslarla diyor tekfir olur. La medhale akli, aklın tekfirde rolü yoktur. Aklın tekfirde rolü yoktur. Akıllarını tekfirde rol haline sokanlar haricilerdir. İbn-i Vezir bunu söylüyor. El-Avasim vel Qawasim isimli eserin 4. celli 178'de. Akıl değil, hani şöyle olursa şunu demiş olursun, şöyle olursa bunu demiş, böyle değil. ehl sünnete göre sözün kendisiyle hüküm verilir, sözün lazımıyla ile hüküm verilmez. Aklını sokanlar haricilerdir. Oradan tutar, buradan bağlar, bağlantı kurar, eder, eyler, sonra küfre götürür. Şunu yaparsan bunu yetmişsindir, bunu yapacağım bunu... Ee, adamlar zinciri uzatmadıkları yer yok yani. Ve yekul, der ki diyor, inne delil alel kufri vel fiskı la illa Bir kimseye fasık, bir kimseye kafir demek için delil mutlaka Kur'an'dan ve sünnet dediğimiz şeriat'tan açık bir delilin olacak. Senin aklın baklın kar etmez diyor burada. i̇bn Hazm diyor ki kardeşim i̇bn Hazm'i bilirsiniz. ''Ennel burhanel matlub lil hukmü bi kufril muslim'' bir Müslümana ya da bir kimseye kafir demiş olma durumunda istenilen delil diyor el اَيُّكَافِ اَمَاْثَبَةَ bihi اِسْلَامُهُ Onun Müslüman olduğunu bize kesin ispat eden delil kadar kesin olmalıdır. Anladınız mı? Onu İslam'a sokarken nasıl kesin delil baktık ve onu Müslüman gördükse Nasıl ki la ilahe illallah Muhammedur Resulullah gibi en kesin delil onu İslam'a soktuysa en az bu kadar delil yani açık ayet ve açık hadis olacak. Ancak böyle kesin bir delil onun İslam'dan çıkması için delil getirilebilir. Allah'tan korkmuyorlar mı? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah gibi Allah'a en sevimli kelimeyle İslam'a sokan bir kelimenin şerefine karşılık Tutmuşlar atıyorum kafadan sadece örnek öyle bir şey yok ha İbni Kayyım'ın bir iştihadından bir yorum çıkartmış tekfir ediyor. İbni Kayyım kim ya? Yani ayet karşısında İbni Kayyım kim? Bu ümmetin alimleri bakın bu ümmetin alimleri işe zina etmiştir diyene kafir deriz ama peygamberin diğer hanımlarına iftira atana sapık deriz hepsini deriz ama kafir diyemeyiz temkinli olmalıyız diye korkarlar peygamberin hanımları için niye çünkü derler Hz. Ayşe'nin temiz pak olduğuna ayet vardır kim ki Aişe ahlaksızdır derse haşa ayeti inkar etmiş olur kafirdir deriz ama aynı adam Ebubekir Bekir ahlaksızdır derse hiçbir şey diyemeyiz çünkü Ebu Bekir'in ahlakı ve günahsızlığı ya da Zina etmediği hususunda ayet var mı diyor. Yok. Nasıl kafir diyeceğim? Böyle korkmuş Ehl-i Sünnet'in alimleri. Bizim bunlar mı? Bunlar iştihadın, tavşanın, suyunun, suyunun suyundan hüküm, tekfir çıkartıyorlar. Bilseler de zaten çıkartmazlar. i̇bn Hazm böyle olacak diyor. Ve dikkat edin. Fela yurfa'u anhu ismel İslami bir kimseden Müslüman adı ''İlla binassin'' ''Ya masla olacak'' ''Nas'' dediğimiz nedir? ''Kur'an'' ve açık ''Hadistir'' ''Ev icma'in'' ''Ev icma'dır'' Etrafınızda tekfirle gezen insanlara şunu diyeceksiniz kardeşler. ''Eyvallah kardeş'' ''Tekfir mi? Kafir mi?'' ''Bana ayet getir'' ''Tam bunun haline mutabık olsun'' ''Bana hadis getir'' ''Tam bunun haline mutabık olsun'' Ya da bana icma getir, tam bunun haline mutabık olsun. Vallahi öyle değil ama falanca alim. Takmıyorum kardeşim. Allah Allah, dinlemiyorum. İslam'ın sınırlarını o alim mi çizdi ki İslam'dan çıkmayı da o belirlesin? Alimler kendileriyle delil getirilmek için değildir. Alimler kendileri delille desteklenecek olanlardır. Alimlerin kendisi delilin aslı değildir. Onlar bir araya geldiğinde böyle bir lükun tutarlar tabii ki. Ha bu hususta kardeşler bitireyim inşallah. Bir sonraki ders haftaya Allah nasip ederse yine buradan iki nakil yaparım. Oradan devam ederiz. Ondan sonra Kur'an'da ceharete inşallah gireceğiz. Bu iş ilim işidir. Bu iş Allah'tan korkma işidir. Bu iş ahlak işidir. Bu iş akıl işidir. Bu iş iz izan işidir. İnsanların dediğim gibi özellikle yani tevhidi tanımış olanların mumda aranmış olduğu bir muvahhid gördüğümüzde muhabbetimizden, sevincimizden tabiri caizse ağzımız kulağımız tavana vuruyor. Ne güzel tağuttan kurtulmuş, tağutlaşanlardan kurtulmuş, Allah'ı birlemiş bir Müslüman diye böyle ağzımız kulağımıza vururken sevinçten bu tür cahil cühelanın ortalığı berdaraf etmiş olmaları bizim de Allah'ın katında onların aleyhinde davacı olacağımızın garantisidir. Biz nasıl ki bu insanları hakkı gördüğü halde sapık ilmiyle saptıranlardan davacı olacaksak, gerçeği görüp de haddini bilmeden bu insanları dini zorlaştırarak, fitne fücurla birbirine düşüren ve tevhidi safları bozanlardan da Allah'ın katında davacı olacağız. Zaten Allah da hesaplarını alacaktır. Evet bu şekilde inşallah devam edeceğiz. Allah Azze ve Celle bizi en doğruya iletsin. Allah Azze ve Celle hakkı bilmeyen kardeşlerimize inşallah hakkı açık e, beyan etsin. Allah Azze ve Celle ümmetin içerisindeki, muvahhidlerin içerisindeki bu tür dengesiz yaklaşımlardan da e, ne yapsın onları muhafaza etsin. Ve ahiru rabbil alemin.